Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün Onur Haftası vesilesiyle bir Onur programı yapacağım. Kuyum Mimarlık kitaplarından bahsetmeyi planlıyorum. Bu Haziran gününde yayımladığımız Açık Mimarlık programında dinleyicilerimizin tümünün bildiğini düşündüğüm üzere Haziran ayı tüm dünyada Onur Ayı olarak şenliklerle dayanışma ile direnişle kutlanıyor. İstanbul'da 30. Onur Yürüyüşü arifesinde 30 kez Onur Haftası devam etmekte. Her sene bildiğiniz üzere farklı bir temayla gerçekleşiyor Onur Haftası. Bu seneki temalarını Onur Haftası Komitesi birkaç hafta önce direniş olarak açıklamıştı. Zamanımıza da layık bir tema. Ben bu programı kaydederken Kadıköy ve Beyoğlu Kaymakamlıkları tarafından Onur Haftası etkinliklerinin yasaklandığı haberi geldi. Bunun üzerine hızlı bir hamleyle Onur Haftası Komitesi etkinlikleri güvenli alanlara ve dijital mekanlara taşımış oldular. İlk e, dijital mekanlarda gerçekleşen söyleşilerin panellerini ben de izleyebildim. E, sonrasında da bu program yayınlandığında nasıl devam edecek gelişmeler takipte olacağım ben de. Söylediğim gibi programı kaydederken ben şu andaki son gelişmeler bu şekildeydi. E, ben her sene zaten Haziran ayının son programlarında mümkün mertebe Onur Haftası programları gerçekleştirmeye gayret ediyorum. Son dönemde zaten kitap programları gerçekleştiriyorduk çeşitli konularla ilgili çeşitli temalarda kentlerle ilgili, dönemlerle ilgili bu vesileyle de queer mimarlık kitapları üzerine bir program neden kaydetmeyeyim onur haftasının şerefine diye ben düşündüm. Daha önce queer mekan queer mimarlık nedir, nasıldır veya nasıl queerleştirilebilir kamusal alan, nasıl farklı pratiklerle biz mekanı mekan üretimini, kullanımını queer bir perspektiften tahayyül edebiliriz üzerine programlar gerçekleştirmiştim önceki senelerde biraz daha kitap programı yani daha kuramsal anlamda mimarlık tarihi mimarlık kuramı alanında nasıl bu tartışmalar kendisine yer buldu nasıl ontolojiler epistemolojiler bununla ilgili tartışıldı biraz böyle birkaç on sene öncesine doğru 80'leri 90'ları doğru gidelim ve özellikle bu alanda çığır açan ilk tartışmalar ilk kitaplar nasıl bir ortamda hangi literatürle buna katkı verdi biraz bu programda bunlardan bahsetmeyi ben planlıyorum. Sürem el verdiği müddetçe. Şimdi söylediğim gibi daha önceki programlarda özellikle Onur Haftası'nda yayınladığım programlarda kuyur mekan, kuyur bir mimarlık tahayyülü meselesine yer vermeye gayret ettiğimi söylemiştim. Tüm geçmiş programlarımızın olduğu gibi bu programları da sevgili dinleyicilerimiz dinlemek isterlerse Spotify ve diğer tüm platformlarda podcast kayıtlarımıza da erişebilirler açık mimarlarda. Kayıt arşivinden şimdi böyle 2020'lerden yavaş yavaş biz geriye doğru gidelim 1980'ler soru 1990'lar bağlamına doğru ilerleyelim nasıl bir tartışmanın nasıl bir e, sosyal ortamda bu kuir mekan kuir mimarlık tartışmaları çıktı hangi kitaplar hangi tartışmalarla bu alanda çığır açan yeni perspektifler önermişlerdi. Bunları biraz hatırlayalım bakalım. 1980'lerin sonuna doğru ilerliyoruz. Tabii bu apayrı ve çok uzun başka programların teması olmakla beraber bir temel Arka planı burada aktarmakta da fayda var. Özellikle 1980'lerde psikanalizde özellikle Fransız post yapısalcı feminist felsefedeki yapılan çalışmalarla birlikte özellikle toplumsal cinsiyetin bilinç dışının yeni dillerle, sembolik anlamlarla ya da temsillerle nasıl bir ilişkisi olduğuna dair bir artan ilgi ortaya çıkıyor. Özellikle Irigaray'ın ya da Julia Kristeva'nın veya Helena Siksu'nun yeni tartışmalarıyla birlikte de özellikle bu psikanalitik ya da daha bilinç yapılanması ya da bunun dildeki ya da temsillerdeki yansımalarıyla ilgili yeni arayışlar ortaya çıkıyor. Tabii mimarlık tartışmalarında da bunun etkisi olabiliyor. Özellikle başka türlü bir mimarlık dili ya da başka türlü bir mimarlık temsil dağarcığı nasıl olabilir üzerine çok canlı bir yeni literatür ortaya çıkıyor. 1990'ların başında diyebiliriz. Bu apayrı bir başka programın konusu olabilir. Tabii bununla beraber Haber. Aynı zamanda da kesişimsellik tartışmasının 1980'ler sonunda yeni yeni ortaya çıktığını söylemekte fayda var. İngilizce ismiyle intersectionality nedir kesişimsellik dediğimiz ee, özellikle toplumsal cinsiyetin cinsel yönelimle ırkla etnik kökenle bedensel engelle farklı kategorilerde işleyen bir tür e, baskı yumağı olduğuna dair ve bu farklı alanlarda birbiriyle örtüşen alanlarda bir yönetimsellik ya da bu bedenleri cinsiyetlendirilmiş, cinsel yönelimi olan, ırklanmış olan bedenleri ya da sınıftan insanları, farklı sosyal ekonomik sınıflardan insanları birbiriyle kesişen, örtüşen karmaşık yapılarda nasıl aslında üzerlerinde baskı kurduğuyla ilgili tartışmalar ortaya çıkıyor. İlk defa Kimberley Crenshaw tarafından kesişimsellik ya da özgün ismiyle intersectionality kavramı buradan ortaya çıkıyor. Bugün zaten özellikle hem feminist perspektiflerde hem queer perspektiflerde kesişimsel bir bakış açısı yani cinsel yönelimin ya da toplumsal cinsiyetin ırktan, sınıftan bedensel engelden ekonomik statüden, sosyal statüden çok farklı hiçbir şekilde ayrı olarak düşünülemeyeceği üzerine zaten çok temel bir yaklaşım, bir bakış açısı var. Kesişimsel olmayan bir queer bakış açısından ya da feminist bir bakış açısından söz etmemiz mümkün değil. Tabi bu 80'ler sonundaki bu tartışma ortamı 1990'lar başında özellikle bu normativitenin ya da iktidarın baskının nasıl işlediği üzerine çok canlı bir literatüre yerini bırakıyor. Özellikle çığır açan tartışmalar bu dönemde yapılmaya başlanıyor. Zaten Judith Butler ya da İv Kosovski Selçivik'i e, duymuştur e, dinleyicilerimiz aşinadırlar fikirlerine diye ben düşünüyorum. Burada hani uzun uza diye bu fikirleri özetlemekten kaçınacağım süremin kısıtlamaları doğrultusunda. Fakat özellikle bu çalışmaların normatifliğin ya da bu ikili olan birbirini bastıran dışlayan kategorizasyonlar dışında cinsiyetlendirilmiş olan bedenlerin tarihsel kültürel inşasında nasıl söylemsel süreçler olduğuna ya da bu söylemlerin iktidar söylemlerinin nasıl bir rolü olduğuna dair çok canlı bir yeni literatür ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Özellikle Butler'ın cinsiyet belası 1990'larda çığır açan bir çalışma oluyor. Hem queer metodolojiye hem feminist metodolojiye dair. Yine 1993'te Bodies That Matter tartışmasında bunu daha da derinleştiriyor Butler. Seljwick 1990'larda, 1990'da Epistemology of the Closet'ı yayınlayarak dolabın epistemolojisi olarak Türkçeleştirebilirim. Çığır açıyor, bir tür queer metodoloji ortaya koyuyor bu normativiteye ya da ikili olan ...kategorizasyonlar dışında nasıl farklı bir queer epistemoloji düşünebiliriz üzerine. Tendencies e, kitabını 1993'te sonrasında yayınlıyor ve özellikle bu çalışmaların çok büyük bir... E, etkisi olduğunu söyleyebiliriz queer mimarlık tartışmalarında yani normun dışında bir epistemolojiye bilgi üretme biçimine dair nasıl queer bakış açılarını kullanabiliriz tartışmalarını bu kitaplar aralıyor diyebiliriz nedir bu queer zaten yapısı gereği normun dışında sınıflandırılmış kategorize edilmiş olanın dışında daha akışkan başka bir dil kuran bütün bu sınırları aşan aslında bir bakış açısını imlediği için nasıl bir epistemolojik yaklaşım İçerir kuir bir bakış açısı biraz bunların tartışmalarının aralandığı bir dönem oluyor özetlemek gerekirse 1990'lar başı tabii bu literatürün yanı sıra da 1980'ler sonu 90'lar ortamının özellikle AIDS epidemisinin yıkıcı etkileriyle ve LGBTİ artı bireylerin politize olma örgütlenme süreçleriyle de beraber yeni tartışmalar araladığını yeni bir gündem oluşturduğunda burada tekrar dillendirmekte fayda var diye ben düşünüyorum. Tabii tüm bu gelişmeler, toplumsal gelişmeler ve queer bakış açılarıyla perspektiflerle ilgili bu genişleyen literatürde özellikle queer mekan ya da queer mimarlık tartışmalarının literatüre mimarlık ya da mekansal çalışmalar literatürüne 1990'lar başında girmesini sağlıyor diye söylememiz oldukça mümkün olur. Mimarlar yansımaları bu konunun özellikle cinsellik ve mekan üretimiyle ilgili yeni ve önemli bir literatür ortaya koyuyor. Bunlardan en en bilindik olanlardan birisi zaten ismiyle müstehsaciously ten space cinsellik ve mekan. Beatrice Colomina'nın derlediği bir kitap 1992 yılında yayınlandı. Dinleyicilerimizin özellikle mimarlık okumalarına aşina olanların bildiği bir eserdir diye ben düşünüyorum. Bununla beraber özellikle bu cinsellik ya da söylemlerin bedenleri inşa etmesi ve buradaki mekan işleyişi üzerine de 90'ların ortasında yeni pek çok çalışma ortaya çıkıyor. Bunların bazılarına yer vereceğim sürem el verdiği ölçüde 90'lar başında bu ilk tartışmalar Hangi kuyur mekan mimarlık kitaplarıyla nasıl ortaya çıkmış üzerine? Bunların en çok konuşulan ve sonra gelenleri en çok etkileyenlerinden birinin Henry Urbach'ın Closet Clothes Disclosure yani dolaplar, kıyafetler ve e, kapanmamak diye çevirebilirim isimli makalesi 1996 yılında Assemblage dergisinde yayınlanıyor. Buradaki tartışması şu anlamda önemli özellikle dolaptan çıkmaktan ya da coming out of the closet diye İngilizce terminolojide söyleyecek olursak LGBT'yi artı bireylerin açılması, cinsel yönelim kimliğini kamusal olarak ifade etmesi, kendisini kimliklendirmesi için söylenilen bir deyiş aslında. Bu dolap deyimini Henry Urbah bir tür mimari terminolojiyle ya da mekanla ilişkilendirme denemesi yapıyor bu makalede diyebiliriz. Nedir? Mimarlık tarihinde, mimarlık söylemlerinde, Dolap nedir nasıl inşa edilmiştir bu dolap figürüne bakıyor tarihte ve dolabın ya da dolabın sınırlarının eşiklerinin nasıl olumlayıcı radikal yeni olasılıklar içeren potansiyelleri olabileceğini bu makalesinde tartışıyor Henry Urba. şu anlamda da aslında oldukça önemli hem bu dolap meselesinin yani bir tür Özellikle queer terminolojide mekanda e, odağında olan bir kavramın mimarlık alanındaki kazısını yapması açısından önemli. Bir yandan da bu program için ben tekrar bu metne döndüğümde Henry Urbach'ın bunu yayınladığında doktor adayı olduğunu görüp oldukça şaşırdım. Yani henüz çok kariyerinin başındayken bu kadar kendisinden sonrakileri etkileyen bir metin çıkarmış olması da oldukça etkileyici diye ben burada tekrar e, ifade etmek isterim. Çok şaşırdım gördüğüm zaman Princeton'da o dönem doktora çalışmalarına devam ediyormuş Urba. Söylediğim gibi 1996 yılında yayınlandı bu makale ve sonrasında özellikle queer mekan queer mimarlık çalışmalarını derinden etkileyen bir tartışma başlatmış oldu. Aynı dönemlerde yayınlanmış hemen bir sene sonraki bir başka kitaptan da bahsetmemiz böyle bir programda faydalı olacaktır diye ben düşünüyorum. Aaron Betsky'nin Queer Space Architecture and Same Sex Desire yani Türkçesinde queer mekan, mimarlık ve hemcins. Arzusu diye ben çevirebilirim Bu da GF Books tarafından 1997'de yayınlandıktan sonra Oldukça tartışılan ve yeni Çalışmalara ilham olan bir Öncü çalışma öncü bir Kitap diye söyleyebiliriz Bedski bu kitapta heteronormatif bir dünyada LGBTİ artı öznelerin mekanı nasıl kullandıklarını inceliyor. Özellikle kamusal mekanları nasıl kullandıklarını beden üzerinden, arzu kavramı üzerinden tartışıyor. Şunu da söylemekte fayda var. Erin bir mimarlık kuramcısı. Özellikle mimarlık arka planlı, kent çalışmaları arka plan dinleyicilerimizin ismini bildiklerini ben düşünüyorum. O dönemde San Francisco Modern Sanat Müzesi'nde küratörlüğünü gerçekleştiriyor ve yine top toplumsal cinsiyet, cinsellik ve arzu alanında çok çığır açan bir çalışma olan Building Sex yani cinsiyeti inşa etmek kitabını 1995 yılında yayınladıktan hemen sonra bu kitabı aslında çıkarıyor. Bu da programın başında söylediğim gibi özellikle 1990'lar bağlamının sonunda Butler'ın, Sedgwick'in, tartışmalarıyla beraber nasıl cinsellik beden, iktidar ve mekan birbiriyle ilişkili üzerine ki literatürden çıkan önemli kitaplardan bir tanesi. Building Sex'te de Erin Batsky özellikle mimarlık tarihinin kanonik metinlerinin nasıl e, heteronormatif ya da nasıl eril bir yapıyla kurulduğunu tartışıyor daha detaylı olarak. Bugünkü programımız queer mimarlık kitapları ama bir başka toplumsal cinsiyet ve mimarlık kitapları programı yapacak olursam daha detaylı olarak kitabı tartışabileceğimi düşünüyorum. Bu iki kitap 1996-97-97. O dönemde ortaya çıkan pek çok yeni çalışmanın iki tanesi yine aynı yıllarda çıkmış fakat kendisinin öncekileri eleştirerek yeni bir başka pozisyonun önemine işaret eden bir başka kitaptan detaylıca bahsetmekte böyle programda. ...fayda var diye ben düşünüyorum. Joel Sanders'ın Stud Architectures of Masculinity yani erillik mimarlığı diye çevirebilirim. Bu kitabın oldukça dikkat çekici ya da önemli bir pozisyon almasını şu şekilde açıklayabilirim. Yalnız LGBTİ artı öznelerin ya da gay erkeklerin, lezbiyen kadınların mekan kullanımlarına göre kategorileştirmekten öte... ...mekana daha farklı bir bakış açısı olarak nasıl... ...queer teoriyi kullanabiliriz gibi bir arayışı var Joel Sanderson bu kitapta. Yani... Bunun bir tür kategorileştirme yarattığını ifade ediyor. İşte gay erkeklerin ya da lezbiyen kadınların öznelliklerine odaklanmak. Onun yerine heteronormatif kadın ya da erkek öznelliklerinin söylemsel, mekansal biçimlerde nasıl inşa edildiğini araştırmaya davet ediyor kitap. Yani böyle bir araştırma pozisyonu olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle heteronormatif erkeklik inşasının mekansı olarak nasıl Üretildiğine odaklanıyor ki bunu yaparken de programın başında e, isimlerini zikrettiğim Sedgwick'in özellikle Epistemology of the Closet ve Butler'ın Bodies That Matter tartışmalarından oldukça kuvvetli bir biçimde faydalanıyor. Şöyle ifade edebilirim kısaca Sanders'a göre yapılı çevre bedensel performanslarda anahtar bir role sahip. Erkeklik ya da eril performanslara odaklanıyor bu anlamda yapılı çevreyle mekanla ilişkilenmede. Temel eleştirisi de Sanders'ın şu... Mimarlık eğitiminde ve kuramında binalara yalnız bir nesne olarak bakılmasına dair bir eleştirisi var. Bunun yerine queer teorinin mekana, yapılara bakarken mekanı insan özelliğinin inşa edildiği ve performa edildiği dinamik bir sahne olarak ele alınmasını iddia ediyor. Yani bunu kullanıyor. Ya da başka bir deyişle queer teoriyi mekana dair yeni epistemolojik yaklaşımlar üretmek üzere kullandığını söyleyebiliriz. LGBTİ bireylerin mekan kullanımına odaklı ...odaklanmak yerine bir tür mekanı anlayabilmek, mekana dair bir bilgi üretebilmek için nasıl bu lensi kullanabiliriz gibi bir arayışı var bu kitapta. Her bölüm spesifik mekanları ele alıyor ve eril heteronormatif performansları bu mekanlarda ya da bu mekanlarca nasıl üretildiğini inceliyor. Yani her bölümde bir mekana odaklanıyor. Bunların arasında bekar evleri, umumi tuvaletler... Spor salonları, ofisler, parklar, sokaklar gibi gündelik hayat mekanları da incelenebiliyor. Bazı bölümler ise spesifik olarak bazı mekanlara bakıyor. Spesifik eril performansları üreten tırnak içinde maço projeleri inceliyor. Yani bir bölüm örneğin Playboy Genel Merkezi'ni ele alıyor veya bir bölüm ABD Hava Kuvvetleri Akademisi gibi spesifik mekanları ele alıyor. Ve her bir bölümün ardından da bu spesifik heteronormatif erkek performansları, ...performanslarına dair farklı mekansal stratejileri açığa çıkararak bunları tartışıyor. Sanders'ın kitabı hem ilk defa böyle bir e, queer lensi mekanı dair söz üretmek için kullanması açısından önemli... ...hem de 1990'lardaki Princeton Mimarlık Okulu ortamına dair bilgi edinmemiz açısından da oldukça önemli. Çünkü kendisinin ifade ettiği gibi... Princeton Mimarlık Okulu'nda o dönemki yapılan çalışmalardan biz bir dizi kitap çıkaralım. Herkes o dönem mesele ettiği Konuları daha detaylı tartışsın gibi bir fikirle ortaya çıkıyor ve aslında bu dizinin sonrasında devam edemeyen dizinin ilk kitabı olarak ortaya çıkıyor. Kimler kimler var 1990'lar Princeton Mimarlık Okulu'nda Beatrice Colomina, Mark Wigley, Elizabeth Diller, Alessandra Ponte gibi pek çok üretken kişi var ki bu kişilerin üretimleri özellikle toplumsal cinsiyet, cinsellik arakesi mimarlık tarihine, kuramına dair pek çok çığır açıcı çalışmaya hem o dönemde hem de sonrasında mimarlık kuramına dair oldukça çığır açan çalışmalar yeni tartışmalar, ev sahipliği yapması bakımından da oldukça önemli bir ortam bu Sanders'ın epistemolojik yaklaşımına yani bu mekanı üretmek, mekanın üretimi mekanın kullanımını nasıl queer bir perspektiften anlayabiliriz anlamlandırabiliriz üzerine bir başka bu görüşü paylaşan kitaba daha burada yer vermek önemli diye ben düşünüyorum Katarina Bonevier tarafından yazılan bir kitap bölümü. Bu kitapta 2005 yılında Hilde Heynen ve Gülsün Baydar'ın derledikleri Negotiating Domesticity Spatial Productions of Gender in Modern Architecture yani Türkçeleştirecek olursam Domesticide'yi müzakere etmek, modern mimarlıkta toplumsal cinsiyetin mekansal üretimleri diye çevirebilirim. Routledge'dan yayınlanan bir kitap 2005 yılında burada bir e, Bonnevier'in kitap bölümü yayınlanıyor. Kitap bambaşka bir programın konusu olabilir. Önemli bir kitap zira tartışmalara açan tartışmalara e, ev sahipliği yapması bakımından ama kısaca bahsetmek gerekirse 1990'lar 2000'ler başında ortaya çıkan yeni bir toplumsal cinsiyet ve mekan bakış açısının bir parçası olarak ortaya çıkıyor. Bu yeni bakışlarda yapılı çevrenin cinsiyetlendirilmiş öznelerle ve ve toplumsal normlarla olan ilişkisini incelerken ana akım mimarlık pratiğini ve tarihini, kuramını bu anlamda sorunsallaştırıyor. Bu, bu yaklaşımla Negotiating kitabı, domestic kitabı Domestik Mekanları ismiyle müsema olarak inceliyor. Buradan Katerina Bonevier'in... Queer e, mekan incelediği bölümüne geri döne dönelim... Kitap bölümlerinden bir tanesi olan Bonever'in bölümünün ismi A Queer Analysis of Eileen e -27. Türkçe olursam, Green A1027 diye geçirecek olursam Eileen Green e-1027'sinin queer bir analizi bölümün ismi. Bonnevier burada queer mimarlık tartışmalarının LGBTİ artı öznelerin pratiklerine özellikle gay erkeklerin mekan kullanımlarına hiyerarşik olarak odaklanmasını eleştiriyor. Bunun bir tür kategorileştirme yarattığı eleştirisini getiriyor ve normativiteyi aşan ona karşı gelen arzu kavramı üzerinden Aileen Green E-1027 evini bu projesini araştırıyor. Bu anlamda Sanders'ın mekanı, yapılı çevreyi, yapılı çevreyi kullanan bedensel pratikleri incelemek için queer teoriyi, kullanma yaklaşımını, epistemolojik yaklaşımını da burada Bonnevier'in paylaştığını söyleyebiliriz bu kitapta. Tabii bizim özellikle dinleyiciler arasında mimarlık yapılı çevre, kent planlaması, kent çalışmaları arka planlı olan dinleyicilerin çok yakından bildiği bir isim Eileen Gray ya da E1027 evi diyelim. Bilmeyen dinleyiciler için de çok kısaca arka planını aktarmak gerekirse E1027 evi mimarlık tarihinde çok tartışılan bir konu. Fransa Rivier arasındaki ki bir yazlık konutu mimar Aileen Green yaptığı bir konut o dönemde özellikle erken dönem 20. yüzyılbaşı modernizminde Corbusier Le Corbusier'in ev içinde yaşanan bir makinedir önermesine karşı çıkarak evi içinde yaşayan ve dönüşen bir organizma olarak kurguluyor e 1027 evini sonrasında özellikle Le Corbusier ile olan çalkantılı tartışmalı olan ilişkisi oldukça konuşulur mimarlık tartışmalarında zira Le Corbusier evi tam anlamıyla işgal etmiştir ve evin içinden Gray'in kendisini çıkarmaya çalışmasına rağmen çıkmamış tam anlamıyla işgal etmiş ve vandalizme varan bir şekilde evin duvarlarına çeşitli murallar yani duvar resimleri yapmıştır. Bunlar da oldukça heteronormatif erkek bakış açısını yansıtan ve kadın bedenini erotikleştiren vandal müdahalelerdir. Yani bir anlamda Gray'in evini vandalize etmiştir. Ve bu tartışmalarda mimar tarihinde oldukça yer bulmuştur kendisine. E, bu Corbusier'in eril normatif bakışının müdahalesinin aslında bir öznesi olmuş olan E1027 evini kitap bölümünde Katerina Bonnevier bir tür kuyir... ...metodoloji üzerinden incelemeyi, analiz etmeye çalışıyor. Yani Sanderson, mekanı, yapılı çevreyi nasıl queer bir bakış açısıyla, perspektifle anlayabiliriz... ...burada bir tek proje, bir tek konut projesine Bonavier'in çevirdiğini söyleyebiliriz. Bu, bunu nasıl yapıyor? Özellikle lezbiyen arzu ve kadın bedenini... Merkezi alıyor ve heteronormatif mimarlık rejimini bunu yaparken eleştiriyor. Yani kuil bir metodolojinin özellikle normlara kategorileştirmeye birbirinden ayırmaya ifade etmeye sınıflandırmaya yönelik olan yaklaşımını erkin ya da normun diyelim bunu aşmaya bunu sınırlarını bulandırmaya yönelik olan bir pratik olmasını merkezini alarak E1027 yapısının nasıl geçişkenlikler, akışkanlıklar, arada olmalar, eşikte olmalar ya da bu içerisi, dışarısı, e, girişi, çıkışı, içindeki, dışındaki gibi kimi sınıfların dışında akışkan ve beklenmedik bir tür kuyur mekan olarak kurgulandığı önermesiyle bu binayı ince ince planlarını inceliyor. Bonnevier aynı zamanda queer mekan tartışmalarında da önemli bir figür. Bunu da altın çizmekte fayda var. Negotiating Domesticity kitabındaki bu bölümü yani A Queer Analysis of Eileen Greece, Seven erken dönemki yapıtlarından bir tanesi. Sonrasında Bonnevier bu konu üzerine oldukça üretken bir kişiye dönüşüyor. 2007 yılında bu Kitap bölümünün yayınlanmasından iki sene sonra... ...Behind Straight Curtains Towards a Queer Feminist Theory of Architecture... ...yani e, straight, e, düz perdelerin, e, heteroseksüel diye de ifade edebiliriz. Perdelerin arkasında queer feminist bir mimarlık teorisine doğru diye çevirebiliriz. Axel Book's, Book's'tan 2007'de yayınlanmıştı. Bu kitabıyla özellikle... E, Eileen Green'e 1027 evine bakmış olduğu perspektifini farklı mekanlara da bak, bakacak şekilde bakmak üzere daha da genişletiyor ve farklı projelere nasıl böyle bir lensden bakabilir üzerine bir derleme kitap olarak bunu çıkarıyor. Yine kendisi o dönem ve şu anda da Oldukça toplumsal cinsiyet, feminist pratikler ve queer pratikler üzerine kıymetli, ilginç denemelere ev sahipliği yapan Stockholm'daki KTH, Kraliyet Teknik Mimarlık Okulu'nun eğitim üyelerinden, öğretim üyelerinden bir tanesi. Orada özellikle bu anlamda... ...oldukça ilginç pedagojilere, denemelere yer veriyorlar. Yine iş arkadaşları ile birlikte e, Stockholm'daki mimarlık okulunda... ...MyCat isimli bir e, queer feminist mimarlık e, inisiyatifi kuruyorlar. Ve Bonnevier özellikle 2000'li yılların başından bugüne kadar bu alanda hem pedagoji... ...hem mimarlık tarih yazımı, hem mimarlık kuramı hem de pratiği anlamında... E, ...queer ve feminist bakış açılarını çok farklı biçimlerde ve çok üretken bir biçimde kullanan isimlerden biri oluyor... Yani bu programda süremiz yettiği ölçüde 1980'ler sonu 90'lar bağlamlarında nasıl bir toplumsal e, tartışma vardı? Bu queer e, te, metodoloji, queer perspektiflerin literatürdeki tartışmaları nasıl mekana girdi ve özellikle 90'larda, 2000'li yılların başında da olacak şekilde nasıl bu konuda çığır açan tartışmalar queer mimarlık mekan kitapları oldu. Onlara yer vermek istedim. Süremizin sonuna geldik. Aslında biraz e, trans e, beden ...trans perspektifler ve... ...mekan üzerine de birkaç... ...aslında eserden bahsetmek istiyordum ama... ...onu başka bir programa bırakalım... ...dilerseniz. Çünkü o konuda da... ...özellikle son 5-10 yılda... ...çok zenginleşen bir literatür var. Onu ayrıca programda uzun uzun tartışmak... ...keyifli olur diye düşünüyorum. Tabii son olarak da bütün bu 90'lı yıllarda... ...başlayan mimarlıkla ilgili... ...kuyer perspektifler, epistemolojilerle... ...ilgili çalışmaların... ...bugün oldukça canlı, daha... ...genç kuşakların çok farklı biçimler... Çok farklı mekanlara, tarihlere bakmak üzere yeni araçlar geliştirdikleri bir bakış açısı. Bir tür aslında epistemolojik yaklaşım olduğunda altın çizmekte fayda var. Oldukça heyecan verici bir literatür oluşuyor ve giderek de genişliyor bununla ilgili. Bunu da heyecanla takip ediyorum. Ben yine de bu programda 90'lar başındaki ortamı, ilk literatür katkılarını burada paylaşmak istedim. Keyifli okumalar dilerim. Eğer bu programdan ilgilenip de bu kitapları okumak isterseniz çoğunu kütüphanelerden bulabiliyorsunuz. Onu da söylemek isterim. Okursanız görüşlerinizi, önerilerinizi, yorumlarınızı da benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Dinleyicilerimizin 30. Onur Haftası'nı içten dileklerimle kutluyorum. Bu seneki teması direniş olan Onur Haftası'nın direnişle, dayanışmayla, güzel gelecekler için hep birlikte direniş dolu günlerle geçmesini diliyorum. Açık mimarlı dinlediniz. Ben Yağmur Yıldırım. Hoşça kalın.